Sanal Gerçeklik ve İnsan Onuru Sanal Gerçeklik, VR, teknolojinin sunduğu en etkileyici yeniliklerden biri olarak hayatın birçok alanında kullanılmaktadır. Eğlenceden eğitime, sağlık hizmetlerinden askeri simülasyonlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan sanal gerçeklik, insan hayatını kolaylaştıran ve yeni deneyimler sunan bir araçtır. Ancak bu teknoloji, insan onuru, mahremiyet ve etik değerler açısından bazı tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Sanal gerçekliğin insan onuruna etkileri, birinci gerçeklik algısının bozulması ve ahlaki sorumluluk. Sanal gerçeklik, bireyleri fiziksel dünyadan koparıp yapay bir ortamda yeni bir kimlik ve gerçeklik sunabilir. Ancak bu durum, ahlaki ve insani sorumlulukları zedeleyebilir. İslam, insanın yaratılış gayesine uygun yaşamasını ve hakikatte bağını koparmamasını öğütler. O sanal dünyada gerçek hayatta yapılamayacak davranışların sergilenmesi, bireylerin ahlaki değerlerini aşındırabilir. O kişinin dijital kimlikler aracılığıyla kendisini farklı biri olarak göstermesi, Dürüstlük ve samimiyet gibi İslami değerlerle çelişebilir. İkinci mahremiyetin ve bireysel hakların ihlali, sanal gerçeklik uygulamaları, bireylerin davranışlarını, duygusal tepkilerini ve hatta göz hareketlerini takip edebilmektedir. Bu durum, mahremiyetin ihlali ve kişisel verilerin kötüye kullanılması riskini doğurmaktadır. O Kur'an'da mahremiyetin korunmasına büyük önem verilir. İyi iman edenler. Kendi evlerinizden başka evlere, sahiplerinden izin alıp selam vermeden girmeyin. Nur Suresi, 27 O sanal ortamlarda bireylerin özel bilgilerini paylaşması, etik ve dini açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir. 3. insan fıtratına ve onuruna uygun kullanım Sanal gerçekliğin insan fıtratına uygun bir şekilde kullanılması için, İslami ölçüler göz önünde bulundurulmalıdır. İnsan onuru, İslam'da büyük bir değer taşır ve her bireyin saygıyı hak ettiği vurgulanır. O olsun, biz insanoğlunu şerefi kıldık. İsra Suresi, 70 O sanal gerçeklik, eğlence veya bağımlılık oluşturan bir kaçış aracı olmaktan çok, insanlığa faydalı alanlarda kullanılmalıdır. Dördüncü pozitif kullanım alanları ve İslami perspektif. Sanal gerçeklik teknolojisi, insanlığa hizmet edecek şekilde kullanıldığında büyük faydalar sağlayabilir. Örneğin, ol eğitim, İslami ilimleri öğretmek için sanal ortamlar oluşturulabilir, ol sağlık, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde sanal terapiler kullanılabilir, ol hac ve umle simülasyonları, Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmeyi deneyimlemesine yardımcı olabilir, sanal gerçeklik teknolojisi, bilinçli ve etik çerçevede kullanıldığında insanlığa büyük faydalar sağlayabilir, ancak bu sürecin insan onurunu, Mahremiyeti ve ahlaki sorumlulukları ihlal etmeden yürütülmesi gerekmektedir. Müslüman bireyler olarak, teknolojiyi İslami ve insani değerler çerçevesinde kullanmalı ve sanal dünyada da gerçek hayattaki sorumluluklarımızı unutmamalıyız.